Cami yapılır, yıkılır. İnsan doğar, ölür. Hani cenaze giriyormuş da biri sormuş orada. Cenazenin peşinde gelen adama. Ya kim bu? Filence Hoca Efendi demiş. Neden öldü demiş. Neden öldü? Malumi bir hastalık arıyorlar. Merak-ı demiş ki ya Rabbi bana demiş ruhları kabz etmek için emri ferman buyurun. Halk bana buğz eder. Ben onları senin otururum ya ya ı Meft demiş. Onlar senden bilmez hastalıkla bilirler cenabı cenab Onun neden öldü deyince. Orada arif Billah bir adam varmış döndü. Doğduğundan öldü dedi. Doğmasaydı ölmeyecekti. Toplanan dağılır. Doğan ölür. Yapılan yıkılır. Yıkılmayacak bir yer var. Allah mülkü yıkılmaz. Allah'a ait olsun yıkılmazsın. Hakla berabersin çünkü. Hakla hay olursun. Hayla hay olursun.